Risale-i Nur külliyatından 27. mektuptan Emirdağ lahikası 2. Emirdağında ve Isparta'da son ikametlerinde yazılan mektuplardır. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Emirdağ lahikası 1 ile bu Emirdağ lahikası 2 arasında Nur müellifi Üstadımız Hazretleri bazı talebeleriyle Afyon hapsine sevk ile orada muhakeme edilmiş ve Afyon hapsinde kaldığı 20 ay zarfında yazdıkları mektup ve müdafaaları. Şualarda ve kısmen tarihçi hayatta neşredilmiştir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bayram tebriği ile beraber her birinizi derecesine göre birer Sait ve birer varisim ve benim yerimde nurların birer bekçi muhafızı olarak manevi bir hatıraya binaen kabul ettiğimi haber verdiğim gibi şimdi de size beyan ediyorum. Madem haddimden çok ziyade hüsnuzannınızla bana mu imaniye ve hizmet-i Kur'aniyede bir üstatlık vermişsiniz. Ben de her birinize derecesine nispeten eski zaman üstatlarının icazet almaya layık olan talebelerine icazeti ilmiyeyi verdikleri misüllü icazet veriyorum. Ve bütün kanaatımla ve ruhu canımla sizi tebrik ediyorum. İnşallah şimdiye kadar sadakat ve ihlas dairesinde fevkalade neşri envar ettiğiniz gibi daha parlak devam edip bu aciz, zayıf Mütekaiz Said bedeline binler muktedir, kuvvetli, vazifeperver Saidler olursunuz. Sait Nursi Afyon hapsinden sonra Emir Dağı'nda yazılan mektuplar. Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim, herhalde biriniz benim bedelime diyanet riyasetine gitsin, benim selam ve hürmetlerimle Ahmet Hamdi Efendi'ye desin ki, Zatınız iki sene evvel nurun külliyatından bir takım istemiştiniz. Ben de hazırlattırdım. Fakat birden hapse soktular, tasih edemedim, gönderemedim. Şimdi onların tasdiyiyle meşgulüm. Fakat tesemmüm hastalığı ile ziyade perişaniyetimden, çabuk bitiremeyeceğim. Bitirdikten sonra inşallah takdim edilecektir. Hediye almayan elbette hediye veremez kaidesine binaen bu ziyade kıymetler manevi tefsiri Kur'an bu memleketi İslamiyenin alimler reisi olan zat-ı âlinize nurların serbestiyetine mümkün olduğu derecede çalışmanıza ve numune için 300'ü size evvelce gösterdiğimiz Kur'anımızın basılmasına himmet ve gayretmenize bir kutsi ücrettir. Kat'iyen size beyan ediyorum ki meselemizde hiçbir tarihte ilmi hakikate ve hakayık imaniye karşı bu derece garazkerane, gaddarane tecavüz olmamış. Sizin daireyi ilmiyeniz ve riyasetiniz her şeyden evvel bu vazife-i diniye ve ilmiyi yapmanızı iktiza ediyor. Ben bu son zehirlendiğim zamanda öleceğimi düşündükçe, benim bedelime Ahmet Hamdin Nurlara sahip çıkacak diye kalbim ferahlanıyordu, teselli buluyordum. Size mahkeme müdafatımızdan bazı parçalar evvelce dairenize gönderdiğimiz halde, şimdi tamam, mükemmel ve aynı hakikat bir nüsha müdafatımı da size gönderiyorum. Ona göre sizin delaletinizle, Nurların serbestiyetine çalışacak zatlara bir me'haz olarak göstermek niyetiyle gönderdik. Bismihi Bismihissubhaneh. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz sıddık kardeşlerim Safranbolu, Eflani Havalisi Nur Şakirtleri. Sizlere gönderdiğiniz Nur eczalarının hediyesine bin berekallah maşallah deriz. Cenab-ı Hak sizleri iki cihanda mes'ud eylesin. Amin. Nur'un mübarek fedakar şakirtlerinin her biri bir kısım risaleleri güzelce yazıp bu sırada bana hediye etmeleri ve bir kısım tatlı teberrik ile beraber, şiddetli hastalığım ve sıkıntılarım içinde, garip bir tarzda bana gelmesi, eskiden veri mukabelesiz hediyeyi kabul etmemek kaidem iken, o kaidenin aksine olarak, kemal sevinç ve memnuniyetle kabul ettiğime sebep, üç manidar ve garip hadiselerdir. Birincisi, bir kısım paramla aldığım, bana mahsus makine mahsulü on bir mecmua ve elmas kalemli nurun kıymetdar üç şakirdinin yazdıkları tam bir takım Risale-i nuru, Diyanet riyasetinin beş altı defa, müsırranı istemesi üzerine hazırladığım aynı zamanda ve bir derece yabani kalan müftüler ve hocalara bir manevi hediye ve müşevvik olarak göndermek teşebbüsü zamanında, böyle çok ehemmiyetli bu vazifeyi yerine getirmek için hüsrevî buraya istiyordum. Halbuki vaziyetim müşkil bir halde, çok merak ediyordum. Birden küçük bir hüsrev olan kahraman Sungur, aynı vakitte geldi, beni çok endişe ve telaşlardan ve masraflardan kurtardığı gibi, bu vazife, iki sene mütemadiyen yanımda hizmeti kadar kıymetli olduğu için, kati kanaatim geldi ki, bu da nurun neşrindeki muvaffakiyetin bir kerametidir. İkinci hadise. Ben kendime ait nüsalarımı Diyanet riyasetine gönderdiğim aynı zamanda aynen mizanla ziyade noksan olmayarak tartılsa aynen o kadar nurun Safranbolu Eflani havalesindeki nurun küçük kahramanları gönderdikleri mübarek hediyeleri lisan-ı hal ile bana dediler. Merak etmeyiniz. Biz zayiat yerine geldik. O zayiatın yerini doldurduk. Ben de ruhu canla kabul ettim ve gönderenleri tebrik ettim. Daha teberrükleri bana dokunmadı. 3. hadise o mübarek hediyeler odama geldiği zamandan 10 dakika evvel serçe kuşuna benzer bir kuş yatağımın ayağı altında gördüm. Halbuki pencereler ve kapı kapalı, hiçbir delik yok ki o kuş girebilsin. Baktım benden kaçmıyor. Bir parça ekmek verdim yemedi. Kalben dedim, 3-4 sene evvel aynı burada kuşların müjde vermesi gibi bu da müjde veriyor. Hakikaten aynı zamanda o mübarek nurlu hediye geldiği gibi 3 senedir haber almadığım müftü kardeşim Abdülmecid'den güzel bir mektup aldım. Bana hizmet eden Halil geldi, bu kuşa bak, bu da eski kuşlar gibi bir müjdecidir dedim. Sonra pencereyi açtık, gitsin, gitmiyordu. Yukarıda beş altı defa uçtu, gitmedi. Sonra Sungur da geldi, İşte sen de gör dedik, o da gördü. Yarım saat sonra nasıl görülmesi harika oldu, bulunmaması da harika oldu pencereden çıkmadan Halil ile aradık bulamadık kayboldu. Hatta bu manevi hediyenin gelmesi ve Hüsrev yerinde Sungur imdada yetişmesi ehemmiyetini göstermeye bir kat'î hadise budur ki Sungur gelmeden iki gün evvel demek o evden çıktığı gün Halil rüyada görüyor ki Sungur Mustafa Osman ile buraya gelmişler. Büyük bir hadise ve şaşalı bir merasim yapılmış. Benden Tabiri nedir diye sordu. Ben de merak ettim. Sen ne için bu rüyayı bana söyledin? Acaba onların başına bir zarar mı gelmiş diye, bir gece sabaha kadar endişeyle müteessirdim. O rüyayı sadıka az bir tabir ile çıktı. Sungur, Ankara'da iken, üstadımıza yazdığı mektubun suretidir. Bismi'-i Sübhaneh ve immî şey'in illâ yusebbihü Çok aziz, çok mübarek, çok müşfik, çok sevgili üstadımız, efendimiz hazretleri. Mübarek, makbul, kıymetli mektubunuzu Diyanet Riyaseti Başkanı Ahmet Hamdi Efendi'ye teslim ettik. Sevinçler içinde mübarek mecmua ve nurları kendi hususi kütüphanesine koydu. İnşallah bunları kendi öz ve has kardeşlerimi okumak için vereceğim ve bu suretle tedrici tedrici neşrine çalışacağız dedi. Çok sevgili üstadım efendim, mübarek mektubunuzdaki emirlerinizi yapacağını söyledi. Fakat şimdi hemen birden bire bunların neşri olmaz. Ben bu eserleri has kardeşlerime okutturup meraklılara göre ileride neşrederiz. İnşallah tam ve parlak şekilde ileride neşrine çalışacağını söyledi. Sungur. 29. mektubun ikinci makamının en baş sayfasındaki sual ve cevaptan sonra şu nükte yazılacak. Bu risalenin sebebi telifi. Kur'an'ın tercümesini Kur'an yerinde camilerde okutmak olan dehşetli suikastına karşı bir nevi mukabeledir. Ziyade tafsilat ve lüzumsuz bahisler girmiş. Fakat o mücahidane ve heyecanlı mukabelede kıymetler bir gaybi anahtarı hissedip, meczubane arattırmak içinde lüzumsuz tafsilat ve zayıf ve pek ince emareler dahi girmiş. Kalbime geldi ki, 29. mektubun gayet ehemmiyetli ve lüzumlu ve parlak ve icazlı olan birinci makamı, bu ikinci makamın bütün kusuratını ve israfatını affettirir. Ben de kemal sururla sürurla şükrettim, o kusurları unuttum.